day, love's a wrecking ball and you're in its way, feels like everyone you know has closed the door, just don't feel like keeping on anyway. Merhabalar, ee, hikayenin kadın halinde bugün canlı yayındayız. Teknik masada Burçe var, ben Ayşegül. Kürtaş Haktır, Karar Kadınların Platformu, Dan Selin Dağıstanlı ve Esra Koçlu birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Ee, şimdi kısaca Kürtaş Haktır Platformu diye devam edebiliriz herhalde, değil mi? Öyle kısaltılmış kullanırsınız. Olur, musunuz? olur. Ee, bu platform aslında çok yeni bir platform. Yani Kürtaş Tartışması da çok yeni tabii hayatımızda. Bunun bir politik mesele haline dönüşmesi de yeni ee, bir yıl önce yoktu böyle bir gündemimiz. Geçen Mayıs ayından itibaren, Nisan Mayıs ayından itibaren gündemimize girdi. Platform da dolayısıyla yeni ama bu kısa sürede e, müthiş işler yapmış bir platform. Ee, daha önce ben e, elektronik olarak bakmıştım, şimdi de elimde... E, çok iyi hazırlanmış bir broşür var istemeden hamile kalırsanız üç nokta diye ve adım adım neler yapılabileceği, e, nelerle karşılaşılabileceği... E ve ne tür seçenekler olduğuna dair hani kadınlara hepimize bir şey tanıyor, yol gösteriyor diyeyim çok güzel hazırlanmış. Bir kere bu kadar hani ve birçok etkinlik yaptınız sadece broşürü hazırlamanın ötesinde bu konuyu gündemde tutmak ve farklı bakış açısı getirmek açısından müthiş başarılı bir platform. Nereden yola çıktığınızla başlayalım isterseniz. Tamam. Teşekkürler öncelikle fikirlerin için. Ee, şimdi şöyle söyleyebiliriz aslında. Senin de dediğin gibi ilk başta e, Mayıs ayının sonunda Başbakan'ın e, nüfus ve kalkınma konferansında işte genç ve dinamik bir nüfusa ihtiyacımız olduğunu ve en az üç çocuk gerektiğini söyledi. E, ve e, kürtajı ve kürtajı cinayet olarak gördüğünü Sezeryan'la doğuma da karşı olduğunu söyledi. Ve bu bir iki gün içerisinde peş peşe iki açıklaması daha oldu. Öncelikle kürtajla ilgili yaptığı cinayettir açıklamasına gelen tepkileri o dönemde bir şekilde sürekli hesap sorulan dere ile de birleştirerek her kürtaj bir ulu Uludere'dir dedi. Ve son olarak da... Aslında o da çok çarpıcı bir açıklamaydı çok, değil mi? Çok. Yani bir yandan derenin bir cinayet olduğunu kabul ediyor. Aynen. Ama hani onun faillerinin peşinden gitmemek konusunda da... ...ısrarcı, hani orada bir sessizlik, evet. suskunluk var. Öte yandan da hani işte kürtajada katliam ve cinayet şeysi... Evet, aslında e, tam, tam da e, hani yıllardır belki feministlerin işte e, milliyetçilikle kadın düşmanlığının nasıl birleştiğini çok iyi bir örneği olmuş oldu. Yani başbakanın bu cümlesinde somutlaşmış oldu aslında daha sonra da kürtajın yasaklanacağını duyurdu. E artık hepimiz biliyoruz son yıllarda hani AKP politikasının bir ...getirisi olarak önce başbakanın ağzından bir açıklama duyuyoruz. Ondan sonra bunun yasal e, hale dönüşmesini hep birlikte izliyoruz çok kısa süre içinde. Ve yine çok çarpıcı bir örneğe araya giriyorum. 4 artı 4'tü yani bu yakın dönem hafızamızı da tazelemek açısından bir yıl önce yoktu 4 artı 4 evet. artı 4 diye bir şey. Yani geçen <gülüyor> yani. sene bu zamanlarda hatta galiba daha da ileri bir noktada... E, ...başbakanın açıklamasıyla böyle bir sisteme geçiyoruz demesiyle e, 6 ay içerisinde hiç... Bir e, e, hazırlık yapılamadan bütün bir eğitim sistemi e, değişti. Hemen arkasından da kürtaj meselesi geldi. Evet. Ee, aslında kürtajla ilgili birazcık şöyle bir şey var. Yani bizlerin de gündemine tabii ki bir anda düştü. yani Çünkü 80'lerden itibaren kürtaj yasaldı. Ve biz hiç işte feministler, kadın hareketi bu konuyu aslında önümüze koymuyorduk. Ya da önümüze getirilmiyordu bu konu. Fakat e, geriye dönüp baktığımızda hem... Ee, AKP'nin kadın politikalarına bakarsak hem işte bu 2007'lerden itibaren üç çocuk söylemi vesaire yani aslında şey de söylüyoruz yani 2007'lerde nüfus planlaması bitiyor ve doğum kontrolü başlıyor ve aslında daha sonrasında yapılan bir dizi ufak ufak şeye bakıldığında da bunun yolunun hazırlandığını görüyoruz aslında ee, ve daha önce mesela morçatı gibi onu biraz açar mısın Ay, nüfus e Planlaması. Planlaması hani o terminolojinin şeyi ne, önemi ne? Evet yani şöyle artık nüfus planlaması yapılmıyor. Yani yapılmıyor derken tamamen üremeyi doğum üzerine ve doğum kontrolü üzerine gerçekleştiren bir politika, bir hat çiziliyor aslında. Ve üç çocuk söylemi de hatta bugün artık beş çocuğa çıktı bu. Tamamen işte genç iş gücü, ucuz iş gücünü hani bir e, getirisi diyelim ya da sağlayıcısı diyelim. E, o yüzden e, aslında hani bir yanıyla çok şaşırmadığımız bir şey ama bir tarafıyla da bu kadar uç bir şeyi yani tamamen kürtajın yasaklanması kadar radikal bir şey de beklemiyorduk tabii ki de. E, platform hani nereden e, çıktı ya tekrardan dönersek e, bu kadar büyük bir Yasak söylemi aslında herkesin gündemine düştü işte doktorlar olsun farklı e, gruplar olsun çok e, tepki gösterdiler aslında biz de işte kadın örgütleri e, feministler vesaire olarak bir araya gelip aslında güçlü ve tek bir ses çıkartmanın önemli bir şey olduğunu düşündük ve e, son dönemlerde aslında hani platformdaki üye sayısına bakılırsa bayağı geniş yani 40 küsürün üzerinde ee, grup, kurum, meslek örgütü vesaire Parçası. var. Hı. Evet. O yüzden aslında ne kadar yakıcı bir şey olduğunu da gösteriyor bu. Hani hiç bu kadar böyle grup bir araya gelmiyor. Kolay kolay. Ee, daha sonra işte biz tabii ki ilk sokak eylemleriyle başladık. O yasak dendiği. Aslında bir tek yasak da değildi. Ondan sonra e, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, işte Melih Gökçe'ye kadar çok e, iğrenç açıklamalar oldu aslında. Yani işte e, tecavüze uğradıysa bile Doğursun devlet bakar işte kadınlar çocukları öldüreceklerine kendileri ölsünler filan gibi yani doz arttıkça arttı. Ama e, sokak eylemleri e, hem de bence e, aslında muhafazakar kadınların yani içeriden tepkinin de ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. O noktada aslında geri adım attılar. Belki de bu bir taktikti hani bilemiyoruz artık o politikanın kirli tarafını. E, geri adım attılar ve e, işte aslında bunu... ...kadınların sağlığı için yaptıklarını, kadınların ve çocukların sağlığı için gibi bir şeye büründü. Yasak olmayacağını ama bir takım düzenlemeler yapılacağı söylendi. O noktada da zaten yaz sonu gelmişti. Biz de çok geniş katılımlı aslında bir tek İstanbul'da da değil... ...iller arası eş zamanlı bir takım eylemler yapıldı. Biz de daha sonra işte meclis açıldığında tekrardan bu konunun gündeme geleceği söylendi Ve e, yeni bir düzenlemeden bahsedildi. Gazetelerde bir takım taslaklar döndü. Ama hani biz herhangi bir bakanın ya da e, işte başbakanın ya da her kimse onun ağzından aslında net bir taslak duymadık. E, daha sonra da aslında platform e, birazcık şuna yöneldi. Yani aslında Türkiye'de şu anda kürtaj yasağı olmasa bile e, ciddi bir kürtaja Engel var kürtaj erişimde engel var o yüzden fiili yasakı öne çıkaralım dedik yani yasa çıkmasa bile kürtaj yasaklanmasa bile on hafta süresi aynı kalsa bile aslında ciddi bir kürtaja erişimde engel var ve bunu öne çıkaralım dedik ve şimdi de bundan sonra yaptıklarımız da bunun üzerinden ilerliyor. Peki ben biraz ikinize de hem Esra'ya hem sana Selin sormak istiyorum. Yani siz nasıl girdiniz bu platforma ve sizi ne motive etti? Ee... Ee, ben de bundan bahsetmek istiyordum. Ee, yani biraz gerilere döneceğiz tabii. <gülüyor> Çünkü e, benim e, yani 1982 yılına kadar biliyorsunuz e, kürtaj e, yasaktı. Yani <gülüyor> şöyle e, kamu kuruluşlarında olmuyordu. Yani devlet hastanelerinde, sigorta hastanelerinde yapılmıyordu. Ayrıca da hani tam merdiven altı dediğimiz biçimde uygulanıyordu. Dolayısıyla ben gençliğimde bu tür bir şeyle karşılaştım yani. Ve ee, o dönemde tabii ki bundan çok, Epece uzun bir zaman önceden bahsediyoruz. 30-35 yıl önceden. Ee, o dönemde e, üreme e, rahim içi araçlar ya da e, çeşitli korunma yöntemleri konusunda bu kadar daha yani, yoğun çalışma yapılmamıştı. Ve hani hakikaten çok bilinçli değildi insanlar. Ben üniversiteli bir genç kadın olarak da ben de değildim. Dolayısıyla da hakikaten istemeden hiç hazır olmadan e, kürtaj e, şey, hamile kaldım. Ve e, bu, bu, bu hamileliği yaşayamayacağımı düşünerek eşimle birlikte karar verdik ve e, kürtaj oldum. Yani e, e, bir büyük şehirde oldum e, ve e, size anlatamam koşullarını. E, ...hakikaten hani insanı kendinden, e, cinsellikten, eşinden, e, her şeyden soğutan e, koşullardı. E, ve e, hani biri, iki defa kürtaş oldum. Birincisine oldum. E, bir daha kesinlikle böyle bir şey olmaz dedim ama gene oldu. Yani bu, bu hakikaten isteyerek olan bir şey değildi bildiğiniz gibi... Birçok korunma yönteminde bile zaman zaman şeyler olabiliyor. Kazalar, Kazalar olabiliyor. olabilir, istenmeyen hamilelikler olabiliyor. Yani hani bırakın tecavüzdü, şuydu buydu işte hani tamamen doğal bir evlilik içi ilişkide isteyerek yapılan bir ilişkide bile böyle şeyler olabiliyor. Ama koşullarım hiç uygun değildi böyle bir anneliğe hazır değildim. Dolayısıyla da kürtaj oldum ve gerçekten hayatımın en kötü deneyimleriydi. Ee, o yüzden e, ayrıca da hani e, zaman zaman e, başka arkadaşlarıma da eşlik durum etmek durumunda kaldım. Hani o, o daha da fena bir şey Tabii. yani bazıları Herkesi ailelerinden Evet şey hani mi? ben eşimle birlikte gittim e, ve hakikaten pis kötü e, hani hakikaten e, hiçbir hijyenik koşula uyulmamış yerlerde e, bir ciddi operasyon geçirdim ama e, bazı arkadaşlarım tanıdıklarım hani böyle destekleri de yoktu ve e, onlara e, onların yanında bulunmak zorunda kaldım bu daha da feci bir şey yani hani kendiniz üzerine ...karar verebiliyorsunuz ama birinin e, sorumluluğunu almak daha da fena bir şey. Dolayısıyla e, kısacası bu merdiven altı tabir edilen illegal yollarla yapılmaya zorlanan, e, yapılmak zorunda kalınan bu tür operasyonlar çok kötü sonuçlara neden oluyor olucak da yani bundan sonra ve böyle Tabii gibi görünüyor ve benim ben aslında bu platformun bir üyesiyim yani şöyle kadınlarla dayanışma vakfı da çalışıyorum yani oranın gödülüsüyüm ve bu platforma kadınlarla dayanışma vakfı üzerinden biz de katılmak istedik bu 40 kişilik 40 grubun 40 küsür grubun oluşturduğu platformu. dolayısıyla hani bu kadar hani başka bir arkadaşım da katılabilirdi. Hani yaşım başım itibariyle kürtaj bu saatten sonra kürtajla pek şeyim olmasa da ee, ama bu deneyimin ama çok güzeldi, aslında kadın dayanışması hikayesi bu. Evet anlattığım. ama bu deneyimin yani. beni o kadar etkiledi ki hani evet. ben bu şeyde çalışmalıyım diye düşündüm ve o nedenle bu kampanyada çalışmak istedim özellikle ve işte şimdi o günlerden bugünlere geldik hani dediğim gibi büyük şehirlerde bile durum böyleyken özellikle küçük kırsalda, kentlerde. küçük kentlerde gerçekten çok sağlıksız koşullarda bu tür şeyler oluyor ve gerçekten ölümlere kadın ölümlerine neden olabilecek Kimi durum. Kimi diye de yansıyan çok örneği oldu bunun evet. değil mi? Evet. Kaldı ki 82'den sonra gerçekten istatistiklere de zaten bakılmıştır. E, i̇statistikler de gösteriyor ki anne ölüm yani Kürtaj nedeniyle ölümlerde ya da işte hani çocuk düşürme yani bu tür şeylerde müthiş bir azalma var. Bu yani kadın sağlığı açısından çok önemli bir şey. Ee, çeşitli zaman zaman işte gerek bakanlık gerek e, hani e, kürtaj konusunda karşı görüşlere sahip insanlar yahut belki e, başbakan e, şey hani kürtajın bir doğum kontrol yöntemi olarak kullanıldığını düşünüyorlar ya da bunun propagandasını yapıyor bunu söylüyorlar daha çok. Bu, bu gerçekten çok e, haksız bir e, şey. E, bir de bunun söylen... çözümü, doğum kontrol yöntemlerini e, geliştirmek, arttırmak, insanların daha kolay ulaşmasını sağlamak. Aynen. Yani kurtajı yasaklamak ve dediğin gibi başka evet. sağlık sorunlarının yolunu açmak kaldı ki. Ve kadınların e... seçim hakkını elinden almak değil. Evet, kaldı ki zaten 82'den sonra da yani. 80'li yıllardan sonra ciddi bir kampanya başladı Türkiye'de. Yani e, üreme sağlığı konusunda ciddi e, şeyler yapıldı. Yani çok e, küçük şey e, yerleşim birimlerine kadar e, ulaşan bir ağ oluşturuldu. İşte e, bu öğretilmeye çalışıldı. Farklı yöntemlerle nasıl hamile kalmam engellenebilir. Bu konuda ciddi çalışmalar yapıldı ve bence oldukça başarılıydı. Yani hatta özel şey de bu işe, yani sadece devlet değil, işte Tav Vakfı, hani koç grubunun desteklediği bir takım sosyal sorumluluk projeleriyle falan da bu iş desteklendi ve oldukça başarılı bir yol alındı. Yani burada hani kürtaş katıyan kadınların bu amaçla kullanabileceği bir şey değil. İnsan e, bıçak altına yatmak istemez. Hani her şey kendisi için yatmak istemez. Kaldık ki e, hani bu hoş bir deneyim değil. Hiçbir şekilde hoş bir deneyim. Ne kadar en güzel koşullarda bile olsa. Tabii. E, hoş Mecbur bir deneyim değil. Yedim. Evet e, onun için hani bu hakikaten bu, bu lafı duyduğumda böyle içim cız ediyor benim e, tatsız bir şey gerçekten. E, platformda kaç kişi var aktif çalışan? E aslında 40 örgüt var ama herhalde hepsi evet, her şeye katılmıyordur. Hepsi değil. Aslında değişik işte çalışma komisyonları var. Hani çünkü birçok e, mecra'da diyeyim bir şeyler yapmaya çalıştık. Özellikle hani sokak eylemlerinin sonrasında yani bu fiili yasa işaret etmek istediğimizde. Ama bir hani 10-15 kişi daha aktif e, bir şekilde işleri takip ediyor. Ama genişte bir A ve mail grubu var. Hani işte orada bir sürü insan var. Farklı konularda farklı kişilerden destek de alabiliyoruz tabii ki. Peki şeyleri biraz açalım mı Hazır Esra'nın ee, anlattıkları üzerinden giderek yani birincisi e, bu daha yani e, üreme sağlığı ya da kadın sağlığı açısından kürtajı yasaklamak çok büyük sorunlar e, açıyor. Esas orada cinayetlerin evet, yolu evet, e, açılmış oluyor. Dolayısıyla hani sağlık ve kadınların bedenlerinin bütünlüğü ve dirliği açısından zaten kürtajı yasaklamak sorun. Ama siz başka hmm. sebeplerle de bu yasağa karşı çıkıyorsunuz değil mi? Yani evet aslında şöyle... E, bir şekilde e, kadınlara anneliği dayatan bir şey bu. Yani işte hani az önce AKP'nin kadın politikaları derken aslında hani çok detaylı bir şekilde hani söylemedim. Aşağı yukarı hepimizin bildiği şeyler ama işte mesela e, Kadın Bakanlığı'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na dönüşmesi bunun sadece küçük bir simgesi. Aslında hani kadınları böyle soyut eşit bir şekilde erkeklerle eşitmiş gibi... Ee, ele almak, işte onları tek başlarına da var olup güçlendirmenin yerine onları sadece aile içinde tarif etmek. Yani aslında baktığımızda mesela yapılan hiçbir şey, bekar kadınlardan aslında bahsedilmiyor bile. Çünkü bir kadın ya ailesiyle, annesiyle, babasıyla birlikte varsayılıyor ya kocasıyla birlikte ve işte e, ilaveten çocuklarıyla birlikte sayılıyor. Yani kadınları işte hem aileye mahkum eden ki bu gerçekten çok onları güçsüz kılan bir şey. E, çünkü hani orası hem onlar için bir sıcak yuva hem de e, işte illa aslında şey olarak düşünülüyor. Hani birebir çok fiziksel şiddet görmüyorsa hani bir kadın o aile içinde mutludur gibi bir yanılsama var aslında. Halbuki her koşulda tek başına güçlü ve var olabiliyor olmak çok kıymetli bir şey. Daha sonra işte ne bileyim kadınların cinselliklerinin sadece üremeye, doğurmaya indirgeniyor olması. Yani e, ne bileyim hani kadınların bundan haz duyacağı bir cinselliğinin olması değil de işte sadece başbakanın verdiği ya da işte nüfus politikasının belirlediği Cirek oranda. Evet yani hani filan e, bunlar da tabii ki çok e, vahim diyeyim yani aslında bir tek. ...kadınların bir sağlık hakkına burada el konulmuş olmuyor. Aslında kadınların bütün hayatını engelleyen çok ciddi bir e, yaptırımı var bu yasan. E, tabii ki de hani e, bedenimizle ilgili, hayatımızla ilgili kararlar bize ait. Bunu yok sayan bir şey. Çünkü hani çocuk doğurmak isteyen bir kadın bile istediği zaman, kendi istediği zaman... ...buna hazır olduğu zaman bunu doğurmasını tabii ki de istiyoruz yani... Ee, ya da en azından doğurmama hakkının e, bir şekilde aklının bir yerinde olması Yani otomatik olarak belli bir yaşa geldiğinde doğurmak zorunda olmadığını Böyle bir mecburiyetinin topluma böyle bir e, borcunun. borcunun olmadığını e, hatırlatmak belki de Çünkü aslında doğduğumuzdan beri bu e, anne olmak üzerine e, yetiştirildiğimiz için Belki de en çok bunu söylememiz gerekiyor Çünkü bunun olmadığı bir durum çok zor düşün, bizler de yani çok zor düşünüyoruz kadınlar olarak kendimizi eksikmiş gibi hissedebiliyoruz çoğu zaman. Ee, birazcık aslında bunlar da var bu kampanyanın alt ayakları olarak. Ben bir de şeyi eklemek istiyorum. Şimdi e, Selin'in açıkladığı gibi annelik üzerinden yani kadına böyle bir e, yükleme bir yandan bir, yapılırken bir yandan da yani aile içerisinde de çocukların bütün sorumluluğu, bütün e, işte bakımı, eğitimi, işte yemesi, içmesi, temizliği her şeyi. Duygusal kadın, yükü. Duygusal yükü. Yani hani evlendikten sonra bile yani bütün çocuğun e, kız ya da erkek çocuğun bütün yük şey, sorumluluğu e, anneye e, yükleniyor. Şimdi e, bu müthiş bir ağırlık. Yani e, üzerinize siz eğer böyle bir şey hazır hissetmezseniz yani toplumsal olarak böyle şimdi e, bu yükü bir kere azaltmanız lazım aslında kadın üzerinden. Yani bir takım ondan e, ona bir takım yaptırımlar yapıyorsanız yani sen hem böyle büyük bir e, yükleme yap ondan sonra da eee kendisinin yani böyle bir sorumluluğa hazır olup olmadığı konusunda karar verme hakkını göz ardı et. Yani evet, bu yani. olacak bir şey değil yani belki de henüz erken evlilikler isistenmeyen evlilikler ya işte ne bir mali sorunlar Efendim ekonomik sorun, şey, kariyer sorunları çok çeşitli sorunlarla. Bir insan kendisine o dönemde büyük bir sorumluluk almaya hazır hissetmeyebilir ama yani bu, bu böyle bir şey olabilir mi? Yani tam bura, burada kendi böyle bir sorumlulukla ilgili kararını kadın kendisi verebilmeli. Yani devletin kurallarına tabi olamaz böyle bir şey. Bir takım kurallara yahut da tabi olamaz böyle bir şey. Evet yani senin de dediğin gibi bu arada çocuk sahibi olan kadınlar da e, hiçbir sosyal destek göremiyorlar. Kreş evet, e, evet, uygulaması evet. neredeyse şaka Kahmadık, gibi yani. Evet hiçbir şekilde yok. Dünyanın en az sererde kadınların istihdamı, katılımın en düşük olduğu ülkelerinden bir tanesiyiz. Yüzde yirmilerde kadın istihdamı. Mi? Ama bu rastlantısal değil. değil yani de. Kadınlara <gülüyor> hayata karışmak, iş hayatına, toplumsal hayata karışmak için bir alan açılmıyor. Eğer yaparlarsa tam, <gülüyor> tam ama evet aslında, gittikçe eve kapanıyorlar. Ama aslında hani bakarsak mesela yine hani AKP'nin ya da son dönemdeki kadın İstihdam politikalarına sonuçta orada da zaten kadınları esnek üretimi Gön e evet, evet. E yönlendiriyorlar. Esnek evet. çalışmaya yönlendiriyor üretimi de dedim. Esnek çalışmaya yönlendirdiği için yani zaman Benim zaman git eve Evet mi? ondan sonra büyüt. Arada ondan fırsat bulursan çalış. Evet, evet. yani yine e hiçbir doğru düzgün sosyal güvencen olmasın. Evet kendini ayakta tutabilecek bir gelire sahip olama kariyer yapama hani bütün evet. bunları birlikte, beraberinde getiriyor tabi bir de bu gerçekten hiçbir toplumsal sınıf gözetmeden yapılan bir şey yani hani bir tek işte tekstilde çalışan işçilerin hani dönemsel çalışması gibi değil yani aslında daha ne bileyim bir yönetici içinde beklenen bu başka işler meslekler için de bu şekilde yani kadınlar bir şekilde gerçekten hem evde hem işte çalışsın ama hani çalıştıklarının doğru düzgün bir sosyal şeyini alamasınlar. Ama işte bol bol ev işiyle yani kocasının bakımı çocuğun bakımı bundan sorumlu olsunlar gibi gerçekten aslında çok haksız ve ağır bir yük onları bekliyor ama... Yani devlet çeydimiş oluyor. Hem size çocuk doğurtacağım hem de o çocukla hiç ilgilenmeyeceğim doğduktan evet, sonra yani yine çocuk ölümlerinde çok yüksek olduğu bir ülkeden bahsediyoruz aynı zamanda. Evet. Hani ne o çocukların sağlığıyla dirliğiyle e, size bırakacağım tamamen. Evet. E, başınızın çaresine bak. Diyorum. Başınızın çaresine bakın. Evet. E, peki isterseniz. Bir mola tamam. müzik arası daha verelim. Ondan sonra da neler oluyor? Yani her ne kadar kürtaj yasaklanmamış olsa da <gülüyor> belki gelen tepkilerimiz sonuç olarak belki baştan evet. öyle bir hedef yoktu. Bu sadece bir tartışma olarak atıldı bilemiyoruz. Ama sonuç olarak yasaklanmadı. Fakat fiili uygulamalarda çok ciddi dönüşümler var. <gülüyor> Kadınların hayatlarında hamile kaldıklarında da kürtaj yaptırmak istediklerinde de onları ve siz platform olarak neler yapıyorsunuz bunlar? Ilgili. Onları konuşalım. Bu arada giriş müziğimizi e, tanıtmadık. dilem seçtiğine parçalarımızı sağ olsun. Charlotte Gainsbourg'dan dinlemiştik. Got, got let go. Şimdi Yasemin Mori ile devam ediyoruz. Dili Bando. Kim demiş altınayım var. Ağlarla çevriliyor. Sımsıcacık odalar. Sonsuzluğunun uçlarını aç İplerini kalbine bağla Hışırtılarla kaplı ormanlara dalda Sürlerini göğsüme yasla Yankıların boş odalarda Fatilerde Çaların önünde birleşmekte. Kızdıyor bedeni bir düşündü. Kaşındıra yar, tabupları mı? Kavuşaklara sular, adımları adımları. Raks ediyor zairandın ilere. Eyleşmemiş yelde içine. Altyazı Yani Kadın Halinde canlı yayındayız bugün. Ayşe Gülben, Selin Dağistanlı ve Esra Koç'la Kürtaş Hak'tır Karar Kadınların platformu üzerine konuşuyoruz. Biraz platformun ortaya çıkışı, onun arkasındaki oraya bizi getiren siyasi iklim ve kadın bedenine dair devlet politikalarını konuştuk. Şimdi biraz doğrudan. Kürtajla ilgili sizin talepleriniz ne ve ne tür uygulamalara karşı bu talepleri e, geliştirdiniz? E, onlardan bahsedelim isterseniz. Tamam. E, şimdi aslında şöyle. E, ilk başta da birazcık bahsetmiştik bu 10 hafta süresi. Biliyorsunuz hani e, Türkiye'de yasal kürtaj süresi 10 hafta. Fakat uzunca bir süredir aslında. Belki 2-3 yıl denebilir hani en azından bizim biliyor olduğumuz. E, devlet hastanelerinde mesela... Ee, ve bazı özel hastanelerde de 8 haftadan sonra kürtaj yapılmıyor aslında ee, bunun tabii ki bir takım teknik sebepleri de öne sürülebiliyor işte 8 haftadan sonra çünkü vakum değil ee, daha farklı bir teknikle yapılıyor. Fakat e, tabii ki de hani nice ameliyatlar ve zor operasyonlar yapan hani koca koca hastanelerde kürtaj yapılmıyor olmasını sadece bir teknik sorun olarak açıklamak mümkün değil tabii ki de. O yüzden aslında hani e, dediğim gibi başbakanın söyleminden de önce mesela bizim Morçat'tan ya da sahadaki başka kadın örgütlerinden duyduğumuz bir şeydi bu. E, bir şekilde kadınların yasal süre içerisinde 8 haftadan sonra kürtaj yaptıramıyor olması... Ee, ...bunun üzerine bir de tabii ki biliyorsunuz Kocaizni diye bir şey var Türkiye'de. Aslında hani Avrupa'da ya da dünyada farklı ülkelerde işte 10 hafta, 12 hafta, 24 haftaya kadar farklı yasal süreler var. Fakat e, 10 hafta olanlar arasında bir tek Türkiye bir de başka bir ülkede daha sanırım Kocaizni diye bir şey var. Aslında bu e, kürtajı erişimde gene ciddi bir engel. Biz mesela bu izninin de kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü... Ee, evlilik içinde hani en kutsal ve en meşru görülen cinsel ilişkide bile evlilik içinde bile e, tecavüzler olabiliyor. Ya da kadınlar her zaman istedikleri zaman zaten bir cinsel birliktelik yaşamıyorlar. O yüzden e, istemedikleri bir gebelik olması çok doğal ve düşünsenize yani ona tecavüz eden birinin izniyle mi gidip bu kürtajı olacaklar? O yüzden e, burada da gene veya tecavüz sonucu olmasa bile yani çok e, ki, evet. şiddet var pek çok ailede e, onu da biliyoruz. O şiddetin içerisinde bir çoğu çocuk doğurmak istemeyi bilir evet. bir kadın. Ya da çıkmak istediği bir aileden bir evet. döngüden tam da hani onun ayağını bağlayan bir şey daha olmuş oluyor tabii. aslında o çocuk. Bir de işte erkekler e, işte hiçbir zaman e, korunmada sorumluluk almıyor diyoruz. Yani doğum kontrol aslında... Tıp da cinsiyetçi, doğum kontrol yöntemleri daha çok kadınlar üzerinden gidiyor. Erkekler için işte prezervatif, vazektomi falan gibi şeyler var. Ama vazektomi de çok sınırlı tabii ki de. Aslında onu da biraz şey yapmak lazım. Çünkü vazektomi Türkiye'de çok düşük oranlarda uygulanıyor. Yani Hı -hı. erkeklerin tüplerinin bağlatılması ki geri dönüşü de olabilen bir operasyon bu. Evet. Ee, yani her şeyde olduğu gibi bu konuda da sorumluluk kadına kadınların ıı, üzerinde aynı. Ama mesela başka yani. yerlerde <gülüyor> Çin'de işte İran'da vesaire çok daha fazla sayıda erkek vazektomi yaptırıyor ve bu bir devlet politikası destekleniyor evet, aynı zamanda. bu arada zamanda. geçen gazetede okudum 2003-2004'ten beri hem kadınlar hem erkekler için mesela tüplerin bağlanmasında SGK artık ödeme kapsamından çıkarmış 2003-2004 gibi. Ki bu en kalıcı Gittikçe doğum kontrol yöntemi. Yaşlı, evet evet. evet. Yani dediğimiz gibi hani bu pat diye önümüze gelmiş bir şey değil aslında bu böyle yolu yapılmış bir süreç. Ben bir de şeyi de eklemek istiyorum. Bu 8 hafta 10 hafta meselesinde de bir kafa karışıklığı. Ya yani ben inanın bu kampanyayla öğrendim bunu. Şimdi gerekçe olarak 8 haftalık e, hamileliği ee, devlet e, kurumlarında yani e, hastanelerinde ge gerçekleştirmeme gerekçesi olarak e, şey e, pardon 10 haftala var, varana kadar e, bizim diyorlar e, şeyimiz yok. E, e, Ekipman evet yani böyle bir e, operasyonu yapacak e, kapasitemiz, yok. kapasitemiz yok. Şimdi evet biraz önce şey, Selin'in Selin dediği gibi başka bir sürü ağır hastalıklara yapıyor. Aslında mesele o değil. Orada kürtaj çok böyle şeyi olan, prestiji olan ya da işte hani başarı şeysi olmayan. E, şimdi artık hastanelerde başarı grafiklerine göre yeni yöntemlerle değerlendiriliyor. Evet puan kazandırmıyor. Evet, puantajı yüksek olmayan bir evet. e, operasyon bir kere bu var. İkincisi e, bu nedenle 8 haftalığa kadar alıyorlar ama o 8 haftalık sürede Cene'nin durumu e, vakumla almaya müsait ve bayıltmadan herhangi bir narkoz yapmadan alınabiliyor. Ama bu da e, hani bunu da çok söylemeden açıklamadan bildirmeden yaptıkları için bu seferde e, ciddi bir e, travma oluşuyor yani hazır hazır olmadan kadınlar böyle bir uygulamayla karşılaşıyorlar. Hani bunlar işin problemli tarafları. Artı e, yani hani e, onun için işte biz yapamayız diyorlar üstüne bir de işin süre meselesi var yani sekiz haftaya daha yani ancak siz şeyi fark edebiliyorsunuz işte hani eğer adeti biraz gecikmişse yani normal olarak pek çok kadının adetinde bir 5. Takım 6. Hafta haftadan önce zaten sonra fark ediyor evet. ay ne yapacağım ne diyeceğim kime danışayım ne yapayım Yeni derken sekiz hafta oluyor üstüne şimdi getirilmekte olan şey bir de hani bir ikna süreci geç 2 üç gün düşünme payı bırakıyor aktırmak gibi. Şimdi üstüne bir de o binince bu sefer şeye gerik çekiliyor. Ee, tamamen hani o haftayı geçmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla ondan sonra da tekrar başvurduğunuzda, e, pardon bizde e, ekipman yok yapamayız diyorlar falan. Yani böyle çok ince, çok bir, yavaş yavaş, yavaş. yani yasaklamadan. Sonuçta birçok yer, Tayyip Odası'ndan bazı veriler istedik biz yani bize gönderdiler. Türkiye'deki birçok hastanede yapılmadığını biliyoruz yani. Yapılmadığını. yapılmadığını. yani doğrudan biz yapmıyoruz diyor. Artık burada galiba öyle mi? bir şey oldu. Hani şey de olsa hani ço Mongol çocuk bile olsa almıyoruz. Diye açık açık söyleyen doktorlar var yani e, bütün bunları hani e, şimdi söylenti bazından çıkarıp e, somutlaştırmak gerekiyor ve bu bunu yapmak için de biz e, kürtaj hikaye pardon rahim hikayeleri e, diye bir e, site açtık e, bir e, e, herkesten başlarından geçen bu tür özellikle son dönemde olumsuz deneyimleri bize aktarmalarını arzu etmiyorlarsa kendi isimlerini kullanmayabiliriz ama yani somut bilgiler almak istiyoruz. Bunları bize aktarmalarını istiyoruz. Bunların bir kısmını Ayşerman yayınladı. Evet. Geçtiğimiz o haftalarda ve çok mevbelerdi yani. Evet. Bizden evet. almadı ama o kadar çok hikaye var ki. Yani. Evet. Nasıl kadınlar size gönderebilirler eğer yazmak isterlerse? Ee, şöyle söyleyeyim aslında Kürtaş Haktır Karar Kadınların platformunun yani kürtaşhaktır.com web sitesinde e, bir bölümde yayınlanıyor Rahim Hikayeleri başlığıyla. Rahim Hikayeleri at gmail.com'a yollarlarsa biz e, yani gerekirse kendilerle irtibata geçip uygun bir şekilde e, şeyleri, hikayeleri yayınlıyoruz. Bir de ben Esra'nın söylediklerine ek olarak bir şey söylemek istiyorum. Bu e, Esra'da bahsetti yani Kürtaş'a erişimde. ...hastanelerle ilgili ne takım, yani nasıl sıkıntılar olduğunu... ...bir de bunlara ek olarak doktorların kürtaj yapmama hakkı diye bir şey çıktı ortaya. Evet. Vicdani red gerekçesi. Evet, biz çok vicdani reddet de demeyi sevmiyoruz. Onun başka evet. bir şey olduğu için hele ki evet. bakan da öyle kullanmışken... ...biz de hazır o yoldan <gülüyor> kürtaj değilim. yapmama hakkı Hı -hı. demek istiyoruz. Doktorlara şimdi kürtaj yapmama hakkı tanımak demek şöyle bir şey... Zaten hali hazırda da istemeyen doktor bunu yapmıyordu. İşte Esra da birazcık bahsetti yani bu sağlıkla dönüşümle filan. Sonuçta zaten bir performans sistemi var. Yani doktorlar çalıştıkları hastanenin e, müdüründen diyeyim artık başhekimi değil. Müdüründen bağımsız zaten. E, CEO'su. Evet CEO'sundan <gülüyor> bağımsız zaten bir şey yapamıyorlar. Bir de bunun üzerine e, siz istiyorsanız yapmayabilirsiniz demek... Aslında birçok kişinin elini güçlendiren bir şey ve daha bu e, kürtaj yapmama hakkı gündeme gelmeden bile bizim yine Esra'nın dediği gibi sahadan duyduğumuz mesela şöyle hikayeler vardı yani e, bir kadın doktora kürtaj olmaya gidiyor o diyor ki başbakan bas bas cinayet diye bağırıyor kadın sen duymadın mı ne kürtajı diyor mesela yani aslında böyle de bir etkisi var yani bırakın bu düzenlemenin çıkmasını. Bırakın bir yasağın gelmesini yani bir başbakanın çıkıp da bunu söylemesi aslında birçok kadına sen katilsin diyor bunu daha önce yaptırmış ya da yaptıracak olan ve birçok erkeğin de işte sevgilinin eşin kocanın doktorunda elini kuvvetlendiriyor aslında ve hani bunun çok önemli bir etkisi var e bir de öte yandan Şimdi aslında bu bir sağlık hizmeti ve siz bunun nasıl yapılabileceği üzerinden bir düzenleme yapmanız gerekiyor. Aynen. Kimin yapmayacağı <gülüyor> ve nerede yapılamayacağı üzerinden değil. Şimdi biz de şey diyoruz o zaman siz bize bir Türkiye haritası verin. Her il, ilçe, kasabadaki kadın kürtaj olmak istediğinde nereye, nereye gidecek? gidecek bana onu söyle. Yani evet. bir devlet hastanesinde iki doktordan ikisi de. Bu kürtaj yapmama hakkını kullanıyorsa peki ben nereye gideceğim? Yani onun yapıp yapmama hakkı bir noktadan sonra bizi ilgilendirmiyor. Evet. Ama ben nerede yapacağım? Bana evet. bunu hani söyle gibi bir durum var. Bu arada yani bahsettiğiniz hikayeler hani hem kadınların bu sağlık hizmeti bu bir sağlık hizmeti sonuç olarak buna ulaşamaması Büyük bir e, sorun hem de ulaştıkları noktalarda artık hani en ağır işkence e, olarak tanımlanabilecek uygulamalarla karşı karşıya kalmaları. Yani evet. bir böyle bir operasyonun narkosuz yapılması hiçbir ağır kesicisiz yapılması ne demek yani korkunç bir işkence. Yani tıp eliyle kadınlara e, ağır bir işkence uygulanıyor ki hani Ayşe Arman'dan da sizin şeylerinizden de biliyoruz ki bunu bir cezalandırma yöntemi olarak gören. Doktorlar ve hastaneler var ve bunu teşvik aslında, eden şu anda bir siyaset var. Aslında orada bizim mesela platformdaki hani doktor ve tabipler odasındaki arkadaşlarla da konuştuğumuzda mesela onlar şunu söylüyorlar yani her zaman anestezi yapılmak durumunda değil. Ama oradaki sıkıntı hani bir kadına suçlu bir pislik muamelesi yapılıyor olması ve cezalandırma yöntemi cezalandırma, gibi olması. Evet. Yoksa açıklarsanız evet. yani e, işte şöyle olacak, böyle olacak yani neyle karşılaşacağını bilirseniz yani e, evet e, öyle bir yöntemle e, bazı kadınlar rahatsız olmayabilir. Yani sizi bile yapılmadan mı? Evet. Yani, olab yani Olabilir diyorlar. olabileceğini söylüyorlar. Hani bu kadar şey bir şey değil. Ee, Hı -hı. Ha, tabii ki yapılsa neyi? Yani onu da şöyle birazcık açıklıyorlar aslında. Yani devlet hastanelerinde e, işte yine tabii ki çok hasta, az zaman... Evet filan hani bir sürü kadın eş zamanlı yapma yani beş dakikalık yani total, randevular total alıyorsunuz. Total anistizi için anlarım ama lokal anistiz yani bu lokal siz yapmadan diş çekmek gibi bir Yok, şey. Yok yani yapılmasın ki... diye bir şey demiyoruz ama yani Hı -hı. orada bir tek tıbbi şeyin yanı sıra aslında oradaki muamele önemli. Yani siz tabii. başka bir şeye gittiğinizde de belki çok iyi davranılmıyor olabilirsiniz ama buradan. Tam suçlu hissettim. Evet benim. doğrudan Hı -hı. cinselliğiniz ve siz ahlaksız bir şey yapmışsınız da onu temizlemeye çalışıyormuşsunuz gibi bir şey üzerinden davranılması. Yani evli ya da bekar olmanız da önemli değil Hiç aslında önemli burada kalmıyor. Evet yani yoksa bu kürtaj şeyinden önce de aslında Mesela e, hani bizler de biliyoruz kendi aramızda Mesela feminizan doktorlara gitmek Mesela hepimiz kendimizi rahat hissederiz Çünkü e, diğerinde hani nasıl bir muameleyle ile karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz Tabii, Ayrıca jinekolog hikayeleri de ayrı bir Aynen. <gülüyor> kadınların Aynen. hayatında o Aynen evet. Yani bu duruma özgü bir şey değil maalesef Peki siz başka e, yani talepler olarak başka e, önümüzdeki e, dönemlerimizde evet. belki onu söyleyebiliriz gebelik izleme dediğimiz aslında bu da hani herkes e, bu mesaj hikayesiyle bir şekilde bundan haberdar oldu gazetelere çıktı işte babasına mesaj yollanıyor hani kızınız hamile diye gebe diye. İşte bunun bir e, gerçekliğinin olmadığı <gülüyor> söylendi filan bir şekilde. İşte kim o, nerede, nasıl olmuş filan diye. E, aslında o olay özelinde gerçek ya da olmaması çok da önemli değil. Çünkü böyle binlerce örnek var. E, bizim hatta rahim hikayelerinde de gene e, Kürtaş Aktır'ın web sitesinde böyle bir hikaye de var. E, oradan da görebilirsiniz aslında. Bu gebelik izleme diye e, bir sistem var. İşte orada da siz bir şekilde... Gebelik testi yaptırdığınız andan itibaren sisteme bir giriş yapıyorsunuz. Ve daha sonra sizin işte belli bir haftadan sonra gebelik takibiniz yapılıyor. Şimdi aslında baktığınızda bu bir sağlık hizmeti olarak kötü bir tarafı yok. Evet. Çünkü herkes işte e, ne bileyim kendi sağlığıyla ilgili hani bu konuda jinekolojik diyelim bütün bilgilerine sahip olmak zorunda değil. İşte bütün şeyleri hatırlamayabilir, bilemeyebilir o esnada gerekli bilgiyi vermeyi doktora. O yüzden siz bir doktorla yüz yüze geldiğinizde e, bilgilerin... E, Doktorun önüne geliyor olması ve hani size ona göre bir muayene ya da işte neyse bir şey uyguluyor olması kötü bir şey değil. Fakat burada sıkıntı olan bilgilerin merkeziyleşmiş olması. Sizin gebelik testi yaptırdığınız andan itibaren. Çünkü gebelik testi yaptırdıysanız doğrudan sizin doğuracağınız anlamına geliyor. Yani belki ben o 10 hafta içerisinde zaten ha. aldır kürtaj oldum ve hani gebe falan değilim. Tabii ki bir de bunun aile hekimleri üzerinden izleniyor olması. Yani gene o puantaj dediğimiz sistem orada da geçerli. Hatta gazetelerde yine haberleri vardı. Böyle e, bilmem... Dört ay içerisinde kendi baktıkları bölgede bütün gebeleri tespit etmek zorunda olduğunu söyleyen aile hekimleri vardı. Ve aksi takdirde ciddi yaptırımları var bunun onlar üzerinde. Evet, Sağlık Bakanlığı da onları izliyor. Aynen evet. öyle. Ve hani şey muhtara bile soran işte mahallede kadını bulmaya çalışan böyle kapı kapı bildiğiniz gebe avı diye biz bunu şey yapıyoruz. Evet böyle bir şey var yani şaka gibi. Ee, tabii ki burada e, ha bir de şöyle bir şey var o bilgilere bir tek doktorlar değil işte o e, şifreye sahip olan sağlık personeli de ulaşabiliyor mesela. Şimdi burada bir sıkıntı var e, ciddi bir şekilde yani kadınların mahremini e, yok sayan bir şey. İşte bunun için de dediler ki mahremiyet butonu diye bir şey çıkarıyoruz. Şimdi biz bunu da hiç gerçekçi bulmuyoruz. Çünkü zaten yani beş dakika o doktorun yüzünü görüyorsunuz ya da göremiyorsunuz bu hızda bir muayene süresi var. Yani hangi doktor bir de bu doktorun inisiyatifine bırakılabilecek bir şey mi? İşte mahremiyet butonunu işaretleyin, ister misiniz diye soracak da o kadın onun ne olduğunu anlayacak da tamam diyecek de filan falan. Şimdi bu durumda biz diyoruz ki zaten gizli olsun. Kuralı olmalı zaten. Evet isteyen, isteyen açsın. açsın. Evet. Hani madem ki böyle. Ben acele hemen galiba süremiz doluyor. Şu taleplerimizi bir toparlayarak hemen söylemek istiyorum. Ama bu arada da İstanbul'la sınırlı değil tabii Kürtaş Aktır platformu. Anadolu'da da 12 ilde benzer eş zamanlı, yakın zamanlı etkinlikler ve eylemler ya da işte davranış biçimleri diyeyim. Kimi salon toplantısı, kimi işte bu broşürlerin dağıtımı falan gibi benzer çalışmalar e doktorlar yapabiliyor. Doktorlar da var galiba. Varınız, evet. evet evet evet. Yani zaten oralarda da platformlar kalağıyla hı hı. yürüyor e, bu çalışmalar. Şöyle e, e, somutlaştırdık taleplerimizi. Kadınların doğum kontrol yöntem ve araçlarına ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılmasını ve sağlıklı erişilebilir güvenli koşullarda kürtajın sağlanmasıyla birlikte kadınların yaşam hakkının güvenceye alınmasını istiyoruz. Evet. Tecavüz durumlarında kürtaj süresinin başka ülkelerde olduğu gibi en az 24 hafta olmasını istiyoruz. E, kürtajda koca izninin kaldırılmasını ve kadının kendi kararının esas alınmasını istiyoruz. İstenmeyen gebeliklerin önlenmesi için gerekli doğum kontrol yöntem ve araçlarına kolay ve bedelsiz erişimin sağlanmasını, suça maruz kalınması durumunda tecavüz sonucu ortaya çıkan gebeliklerde savcılık izni talebiyle, kürtajın fiilen engellenmemesini, kadının beyanının yeterli görülmesini istiyoruz. Ve e, Kürtaj klinikleri ve hastanelerinde son tıbbi teknoloji doğrultusunda gebeliğin sonlandırılması için konulan yasan sürenin uygulanarak, sağlıklı koşullarda ve parasız kürtaj servisini sağlanmasını istiyoruz ki bunlar zaten temel insan hakları kategorisinde neredeyse. Evet, erkekleri de sorumluluk <gülüyor> alması evet, evet, bütün, bütün bu süreçte, doğum süreçte. kontrolünde Aynen. vesaire. Evet. Bu arada e, broşürünüzde şunu da altını çizmişsiniz. Başta konuştuğumuz şeye dönüyoruz. Son 20 yılda yani kürtaj yaygınlaş yani e, yasal ve e, yaygın olmaya başladıktan sonra da, Kürtajlarda artış, kürtaj oranlarında artış yok. Türkiye'de tam tersine kürtaj ve gebeliğe bağlı ölümlerde düşüş var. Azalmalı. Ee, evet. Ve kürtajda da hani azalma var. Dolayısıyla yola çıkış noktası zaten problemli. Çok az vaktimiz kaldı. Bitirmeden önce Sabahleyimiz Esra Koç'la aslında Çağlayan Adliyesi'nde karşılaştık. Pınar Selin davası vardı. Hala devam ediyor evet. dava. Ara verilmiş şimdi karar için. Mahkeme toplanıyor aldığımız haberler çok iyi değil ne yazık ki gidişatın kötü olduğuna dair ama mahkeme salonunda olmak ve avukatları dinlemek çok sinir bozucuydu ee, avukat Akın Atalay e, ana Hı -hı. argümanlarını yaptı ee, bu sürece dair yani insan 15. yılında bu dava 3 kere beraat etti Bomba Yani Mısır içerisinde zaten bir bomba değil tüp patlaması olduğuna dair yani bomba olmadığına dair onlarca rapor var bilirkişi raporları var. Üç kere buna dair verilmiş beraat kararı var. Pınar Sele'ye dair hiçbir kanıt yok. Sadece bunu birlikte yaptığını söyleyen kişi o beraat etmiş vaziyette ve şu anda e, özgür üzerinde hiçbir e, e, suçlama yok buna dair ama... Konserliliğin hani bitmeyen bir davası var. Bu tam bir işkence. Hani evet. hayatının üçte birini fazlasını hatta şu anda bu davayla geçirmiş durumda. Ee, bu kararın artık adalet getirmesini ve beratın artık e, kesinleşmesini bekliyoruz ve umuyoruz. Hani nefesimizi tuttuk hep birlikte. Yeter artık. Hani bu da bitsin evet, ee, işte, e, diyoruz. Um, umuyorum bugün umuyoruz, biter. Evet. Peki, çok teşekkürler. Vaktiniz kaldı müzik için. Harika. O zaman e, Burcu'ya vereceğiz şimdi e, mikrofonu Suzan Vega'dan. E, Sorpen Water dinleyeceğiz. Kürtaş Hak'tır, e, Karar Kadınları'ndır Kadınların platformundan. Selin Dağistanlı ve Esra Koç'a çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Kolay gelsin. Izlemiştiriniz Elinize izlemiştiriniz. sağlık. Sağ Hepimiz adına. Hepimiz adına. <gülüyor> Soap and water Take the day from my hand Scrub the salt from my stinging skin Slip me loose of this Wedding band Soap and water Hang my heart on the line Scour it down in a wind of sun. Bleach it clean to a vinegar shine Daddy's a dark riddle Mama's a head full of bees You are my little kite Carried away in the way